1492, numaralı konu, Ebu Derda ile Muaz Bin Cebel'in zikre istekli olmaları, evet, Ebu Derda şöyle buyurmuştur, Allah'ı yüz defa ululamak, tekbir getirmek, bana göre yüz dinar sadaka vermekten daha sevimlidir, Muaz Bin Cebel şöyle buyurmuştur, sabahtan akşama kadar Allah'ı zikretmek benim için yine sabahtan akşama kadar iyi cins at sırtında Allah yolunda savaşmaktan daha sevimlidir.